Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Perde kapanıyor Sherlock Holmes'ten bir son söz Gelmiş geçmiş en korkunç Ağustos sayının ikisi. Akşam vakti saat 9'du. İnsan rahatlıkla Tanrı'nın lanetinin bu yozlaşmış dünyayı şimdiden sarmış olduğunu düşünebilirdi. Çünkü yapış yapış sıcak havaya olağanüstü bir sessizlik, garip bir uğursuzluk hakimdi. Güneş batalı çok olmuştu ama batı ufkunda açık bir yara andıran kıpkırmızı bir şerit sarıyordu gökyüzünü boylu boyunca. Yıldızlar parıldıyor, geceyi aydınlatma yarışına altta körfezin gemilerinin ışıkları da katılıyordu. İki Alman beyefendi, tek katlı geniş eve arkalarını dönmüş, bahçe patikasının taş duvarlarının yanında durmuş, Von Bork'un dört yıl kadar önce gezgin bir kartal misali konuşlanmış olduğu büyük bir yamacın ayaklarında uzanan geniş sahile doğru bakıyorlardı. Kafa kafaya vermiş, kısık sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Altlarından bakılsa, proların uçlarındaki korlar, karanlığı süzen korkunç bir canavarın gözleri sanılabilirdi. Olağanüstü bir adamdı şu Von Bork. Kaiser'in sadık adamlarının arasında eşi benzeri bulunmayan biriydi. Zaten İngiltere'de yapılacak gizli operasyona da yetenekleri sayesinde seçilmişti. Bu şimdiye kadar yürütülen en önemli görevdi ve adam onu üstlendiğinden beri tüm dünyada gerçeği bilen bir avuç insan olağanüstü yeteneklere sahip biri olduğunu iyice kabullenmişti. O insanlardan biri de şimdi yanında duran Baron von Herling'ti. Kendisini Londra'ya geri götürmek için bekleyen yüz beygirlik Benz arabası hemen önlerindeki yolda park etmiş olan Orta Elçi'nin ta kendisi. ''Gelişmelerden çıkarabildiğim kadarıyla bir haftaya kalmaz Berlin'e dönmüş olursun.'' diyordu Elçi. Oraya vardığında sevgili Von Borg, ''Göreceğin hoş karşılanmanın seni şaşırtacağından eminim. Bu ülkedeki işlerinle ilgili en yüksek makamların ne düşündüğünü öğrenmiş bulunuyorum da.'' Büyük bir adamdı Elçi. Geniş gövdeli, uzun boyluydu ve politik kariyerinde ona büyük bir ayrıcalık kazandıran yavaş, ağır bir konuşma biçimine sahipti. Von Borg güldü. Çok kolay kanan bir millet, diye belirtti. Güdülemeye daha hazır, daha saf bir toplum hayal bile edemiyorum. Bak, bu konuda sana katılamam, dedi diğeri, düşünceli bir halde. Bu insanların garip sınırları var ve bunları dikkatle gözlemlemeyi öğrenmek gerekiyor. Bir yabancı için en büyük tuzak yüzeydeki bu saflıklarıdır. İlk izlenimin son derece yumuşak başlı insanlar oldukları şeklindedir. Ama sonra birdenbire kaya kadar sert bir şeye çarpıyorsun. Sınıra gelmiş olduğunu ve bu gerçeği kabullenmek zorunda olduğunu o zaman anlıyorsun işte. Özellikle dikkat edilmesi gereken oldukça tutucu bir takım kuralları var örneğin. Kibarlık gibi şeylerden mi bahsediyorsunuz? Von Borg görmüş geçirmiş biri gibi iç çekti. İngiliz ön yargısından bahsediyorum. Bir örnek olarak en büyük başarısızlığımı alabiliriz. Beni, başarılarımın farkında olacak kadar tanıyan biri olduğun için sana başarısızlıklarımdan bahsedebiliyorum. Buraya ilk geldiğimde yaşadığım bir şeydi. Bakanlardan birinin yazlık evinde yapılacak bir hafta sonu partisine davet edilmiştim. İnanılmaz derecede gevezeydiler. Hiçbir gizliliğe gerek duymadan konuşup durdular. Von Borg başını salladı. Biliyorum, aynısını ben de yaşadım, dedi umarsızca. Bundan eminim. Neyse doğal olarak aldığım bilgilerin özetini Berlin'e yolladım. Ne var ki başbakanımız böyle konularda biraz becereksizdir. Söylenenlerin farkında olduğuyla ilgili bir not gönderdi bana. Böylece yerimi ve kimliğimi de belirtmiş oldu. Ne kadar zarar gördüğümü tahmin bile edemezsin. İnan bana İngiliz ev sahiplerimizin hiç de yumuşak olmayan yönlerini gördüm o ara. Olayı unutturmak tam iki yılıma mal oldu. Şimdi sen de sporcu geçinerek Hayır hayır öyle söylemeyin. Bir şey geçindiğim yok benim. Geçinmek olmadığım bir şeymiş gibi davranmaktır. Benim durumum farklı. Ben sporcu olarak dünyaya gelmişim. Bundan büyük bir zevk alıyorum. Evet bu daha da etkileyici olmasını sağlıyor. Onlarla yarışıyorsun. Onlarla hava çıkıyorsun. Polo oynuyorsun. Bütün oyunlarda onlar kadar iyisin. Dört atlı araban olimpiyada ödül alıyor. Hatta genç subaylarla boks yapacak kadar ileri gittiğini duydum. Sonuç ne? Hiç kimse seni ciddiye almıyor. Sportif adam. Bir Alman'a göre epey iyi bir herif. Sıkı içici, o bar senin, bu bar benim, yaman delikanlıdır. Şeklinde anılıyorsun. Ve bütün bu süre boyunca buradaki sessiz krevin İngiltere'de yapılan en büyük komplonun merkezi. Sportif genç adamsa Avrupa'nın en başarılı casusudur. Dahiyane sevgili von Borg, dahiyane. Beni şımartıyorsunuz, yine de bu ülkede geçirdiğim 4 yılın tamamıyla verimsiz olduğunu söyleyemem. Size küçük evimi hiç göstermedim. Bir dakikalığına da olsa içeri gelmez miydiniz? Çalışma odasının kapısı doğrudan terasa açılıyordu. Von Borg kapıyı açtı ve yolu gösterip lambanın kontağına bastıktan sonra peşinden eve girmiş olan iri yarı adamın arkasından kapıyı kapatıp perdeleri çekti. Bütün bu önlemlerden sonra güneşte esmerleşmiş ciddi yüzünü misafirine döndü. ''Kağıtlarımın bazıları gitti.'' dedi. Eşim ve hizmetçilerim Flushing'e gitmek üzere dün buradan ayrıldıklarında çok önemli olmayanları yanlarında götürdüler. Diğerleri için pek tabii ki konsolosluğun korumasını istemek zorundayım. İsmin çoktan özel listeye alındı. Yolda herhangi bir zorluk çekmeyeceksin. Gitmek zorunda kalmamamız da hala mümkün tabii. İngiltere Fransa'yı kendi kaderine bırakabilir. Onları birbirlerine bağlayan herhangi bir anlaşma imzalamadıklarından eminiz. Ya Belçika? Belçika ile de yok. Von Borg kafasını hayır anlamında salladı. Bunun olacağını sanmıyorum. Aralarında kesinlikle bir anlaşma var. İngiltere böyle bir namussuzluktan sonra asla kendine gelemez. En azından zaman kazanmış olacak. Peki ama ya onuru ne olacak? Yapmayın sevgili beyefendi. Faydacı bir çağda yaşıyoruz. Onur orta çağa ait bir kavram artık. Üstelik İngiltere savaşa hazır değil. İnanılması güç. Örneğin gerçek emellerimizin en büyük göstergesi olan 50 milyonluk özel savaş vergisini Times'ın kapağına bastırsak bu bile bu insanları uykularından uyandıramaz. Orada burada bazı sorular geliyor kulağıma. Cevabını vermek benim işim. Orada burada huzursuzluk yaşanıyor. Hemen yatıştırıyorum. Ama sana şunu söyleyeyim ki önemli konulara gelince silah depolamaya, denizaltı saldırılarına hazırlanmaya, güçlü patlayıcılar hazırlamaya gelince Hiçbir şey yapılmış değil. Böyle bir durumdayken İngiltere'nin savaşa katılması nasıl mümkün olur? Özellikle de biz İrlanda'da bir isyan, etrafı kırıp döken provokatörler ve kafasına dış dünyayı takmasın diye kim bilir daha nelerin ortaya çıkmasına sebep olduktan sonra. İngiltere geleceğini düşünmeli. O bambaşka bir konu. Yanılmıyorsam gelecekte İngiltere ile ilgili bazı ciddi planlarımız olacak zaten. O zaman bize vereceğin bilgiler hayati bir değer taşıyacak. Ya bugün ya yarın Bay John Bull'un icabına bakılacak. Hemen bugün olacak deseler her şeye hazırız. Yarın olacaksa bugünkünden daha bile hazır olacağız. Bence yalnız kalmaktansa dostlarla birlikte savaşıp ölmek çok daha akıllıca bir davranış. Ama bu tamamıyla İngiltere'ye kalmış bir karar. Bu hafta ülkenin kaderinin belli olacağı haftadır. Neyse senin kağıtlarından bahsediyorduk. Sandalyede oturduğu yerde kocak kafası ışıkta parlar bir halde sakince prosunu tüttürüyordu. Meşe panelleri ve kitaplarla çevrili odanın köşesinde bir perde asılıydı. Arkasındaysa büyük pirinç kaplamalı bir kasa saklı duruyordu. Von Borg saat zincirinden küçük bir anahtar çıkardı ve bir süre uğraştıktan sonra kasanın ağır kapısını açtı. ''Bakın'' dedi elini sallayarak yana çekildikten sonra. Işık kasanın içini aydınlatıyordu. Orta elçi bütün dikkatini içerideki küçük raflara vermişti. Her raf etiketlenmişti. Adam teker teker göz gezdirirken, Geçitler, liman savunma, uçaklar, İrlanda, Mısır, Portsmouth hisarları, Manş Denizi, Rossit gibi bir sürü isim okudu. Her bir raf kağıtlar ve planlarla dolup taşıyordu. ''Muazzam!'' dedi elçi, prosunu bırakıp tombul elleriyle hafif bir alkış tutarak. ''Bütün bunlar dört yılın eseri, baron. Sıkı içici, sportif bir delikanlı için fena sayılmaz, değil mi? Ama koleksiyonumun pırlantası henüz yolda. Rafı bile hazır, bakın.'' Üzeri, donanma kodları yazılı bir rafı gösterdi. Şimdiden güzel bir evrak dolabı olmuş bile. Onlar tarihi geçmiş değersiz kağıtlar. Donanma bir şekilde uyarıldı ve bütün kodlar değiştirildi. Ağır bir darbeydi. Baron, bütün bu yıllar boyunca yaşadığım en kötü yenilgiydi. Ama çek defterim ve sevgili Altamont sağ olsun. Her şey bu akşam yerli yerine oturacak. Baron saatine bakıp hayal kırıklığı içinde homurdandı. Ancak ben daha fazla bekleyemeyeceğim. ''Bu aralar karton Teres'in ne kadar hareketli olduğunu tahmin edersin. Hepimiz görev yerlerimizde bulunmak zorundayız. Ben de dönüp büyük başarını herkese haber vermeyi umuyordum. Şu Altamont saat verdi mi?'' Von Borg bir telgraf uzattı. ''Bu gece geleceğim. Yeni bujiler yanımda. Altamont.'' ''Bujiler ha?'' ''Evet. Kendisi bir motor uzmanı olarak biliniyor. Ve ben de garajımı dolu olarak tutuyorum. Kullandığımız şifreler genellikle bir yedek parça şeklinde oluyor.'' Radyatörlerden bahsederse bir savaş gemisidir. Yağ pompası ise bir kruvazör vesaire. Bujiler tahmin edebileceğiniz gibi donanma sinyalleri anlamına geliyor. Öğlen Portsmouth'tan gönderilmiş dedi orta elçi damgayı incelerken. Bu arada ona kaç para ödüyorsun? Bu iş için 500 sterlin alıyor. Bunun haricinde bir de maaşı var tabi. Vay, düpedüz düz yan kesicilik. Şu hainlerin işe yaradıklarını kabul ediyorum da kanlı paralarını hak edecek kadar asla Altamont her şeyi hak ediyor. Olağanüstü işler çıkarıyor. Ona iyi para ödediğimde kendi deyimimle malları kendi teslim ediyor ve en azından ayrıca hain değil. Sizi temin ederim ki en sağlam Alman milliyetçisi bile bu İrlanda asıllı Amerikalı adamın yanında süt kuzusu kalır. Ah, demek İrlanda asıllı bir Amerikalı ha? Konuşmasını duysanız hemen anlardınız. Yemin ederim bazen onu hiç anlayamıyorum. Bana öyle geliyor ki sadece İngiltere Krallığına değil, kralın İngilizcesine de karşı savaş açmış. Gerçekten gitmek zorunda mısınız? Kendisi her an burada olabilir. Üzgünüm ama yeterince geç kaldım. Seni yarın sabah erkenden bekliyor olacağız. Küçük şifre defterini Duke of York'un basamaklarının sonundaki küçük kapıdan içeri sokmayı başarırsan İngiltere'deki işini büyük bir zaferle taçlandırmış olursun. Ne? Tokay mı? Bir tepside iki kadehle birlikte duran toz kaplı bir şişeyi gösteriyordu. Yola çıkmadan önce bir kadehi ikram edebilir miyim? Hayır, almayayım ama gerçekten de güzel görünüyor. Altamot güzel şaraptan alınıyor. Tokayımdan o da çok hoşlandı. Alıngan bir arkadaştır. Küçük şeylerle ödüllendirilmesi gerekiyor. Üzerinde biraz uğraşmak şart. Birlikte tekrar terasa çıkmış, baronun şoförünün bir dokunuşuyla koca arabanın titreyerek mırıldanmaya başladığı yere doğru yürümüşlerdi. Bunlar için ışıkları, öyle değil mi? dedi elçi ceketini giyerken. Buradan ne kadar huzurlu ve sakin görünüyor. Hafta bitmeden başka ışıklar da gelebilir. Evet, İngiltere sahilleri her an eski sükunetlerini kaybedebilir. Gökyüzü de şimdiki halinden çok farklı olacaktır. Tabii beklediğimiz zeplinler başarılı olursa. Şu kim bu arada? Arkalarındaki tek bir pencerede ışık vardı. Cama bir lamba yerleştirilmişti ve lambanın yanındaki bir masada kırmızı yanaklı, tatlı, yaşlı bir bayan oturuyordu. Kadıncağız örgüsüne eğilmiş, sadece arada bir yandaki sandalyede yatan kocaman siyah bir kediyi sevmek için bırakıyordu işini. O Martha, geri kalan tek hizmetçim. Orta elçi güldü. Neredeyse Britanya'nın kişileştirilmiş hali, dedi. Kendini tamamıyla işine vermiş. Şu gevşek uyuşukluk içindeki haline baksana. Pekala, au var, Van Borg. Son bir kez elini sallayarak arabasına atladı ve bir saniye kadar sonra farların altın ışıkları karanlığa dalıp gözden kayboldu. Elçi lüks limuzinin yastıklarına yaslanarak Avrupa'yı bekleyen trajediyle ilgili düşüncelere dalmış haldeyken kasaba yolundan çıktıkları anda karşı yönden gelen küçük bir Ford'u neredeyse ezdiklerini fark etmedi bile. Van Borg sakin bir şekilde çalışma odasına döndü. Hizmetçisinin penceresine baktığında kadının lambasını söndürüp gece için çekilmiş olduğunu fark etti. Van Bork için bu kocaman evin sessizliği ve karanlığı yepyeni bir tecrübeydi. Çünkü ailesi ve hizmetkar takımı her zaman fazlasıyla geniş olmuştu. Tabi hepsinin güvende olduğunu ve mutfak işlerine bakması için kalmış olan yaşlı kadının haricinde evin tamamıyla kendisine ait olduğunu bilmek ayrı bir teselli oluyordu onun için. Çalışma odasında ortadan kaldırılması gereken pek çok şey vardı. Yüzü yanan kağıtlardan yayılan ısıdan kızarana kadar bu işi yapmaya koyuldu. Masasının yanında deri bir valiz duruyordu. Kasanın değerli muhteviyatını sistemli ve düzgün bir şekilde valize yerleştirmeye başladı. Henüz birkaç kağıt koymuştu ki yaklaşan bir arabanın sesi geldi kulağına. Memnuniyetle gülümseyerek valizi kapattı. Kasayı kilitledi ve aceleyle terasa çıktı. Küçük arabanın farları bahçe kapısını aydınlatıyordu. Arabadan bir yolcu inip hızlı eve doğru gelirken, gri bıyıklı yaşlıca bir adam olan şoförü uzun bir bekleyişe hazırlanan biri gibi araba koltuğuna gömüldü. "Ee?" diye sordu Von Bark heyecanla, ziyaretçisini karşılamak için ileri atılırken. Cevap olarak diğer adam da havada kahverengi bir zarfı salladı. ''Bu gece beni neşeyle karşılayabilirsin?'' diye seslendi. ''Sonunda evimizin ekmeğini getirdim. Şifreler mi?'' ''Telgrafta da söylediğim gibi, hepsi burada.'' Semafor, ışık şifreleri, yelken işaretleri. Orjinal belgenin bir kopyası tabii, kendisi değil. O fazlasıyla tehlikeli olurdu. Neyse işte, hepsi burada. Bana güvenebilirsin. Almanın omzunu kaba bir samimiyetle sıvazladıysa da, diğeri bu dokunuştan hoşlanmayıp çekildi. ''İçeri gel.'' dedi Womborg. ''Evde kimse yok. Sadece bu iş için kaldım burada.'' ''Bir kopya tabii ki orijinalden daha iyi. Orijinali kaybolursa her şeyi baştan aşağı değiştirirler yine.'' Kopyanın güvenli olduğundan eminsin değil mi? İrlanda asıllı Amerikalı çalışma odasına girmiş, bir sandalyede uzun bacaklarını dinlendirmeye koyulmuştu. 60'lı yaşlarda düzgün hatlara sahip ve Sem amca karikatüründekine benzeyen keçi sakallı, uzun boylu, sıska bir adamdı. Ağzının kenarında duran, yarısına kadar içilmiş ve iyice nemlenmiş bir puroyu tekrar yakmak için bir kibrit çaktı. ''Taşınma hazırlıkları ha?'' dedi etrafına bakınarak. ''Söylesene bayım, diye ekledi sonra, perdesi yana çekilmiş duran kasayı görünce. ''Kağıtları şunun içinde tutmuyorsun değil mi?'' ''Neden olmasın?'' ''Oo tanrım, öyle ulu orta tutulur mu? Bir de casus diyorlar sana.'' ''Sana söylüyorum, bir Amerikalı bir konserve açacağıyla bitirir onun işini.'' ''Mektuplarımın onun gibi bir şeyin içinde duracağını en başından bilseydim, yazma gafletinde bulunmazdım.'' ''O kasayı açmak en usta hırsız için bile imkansız denilecek kadar zor.'' diye cevap verdi Van Borg. ''Bu metali hiçbir şey kesemez.'' Kilidini hallederler. Hayır, çift şifreli bir kilit sistemi var. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ne bileyim ben? Diye cevap verdi Amerikalı. Çok basit. Kilidi çalıştırmak için bir isme ve bir dizi rakama ihtiyacın oluyor. Ayağa kalkıp kilidin etrafındaki çift diski gösterdi. Dıştaki harfler için, içteki ise rakamlar için. Peki peki, iyiymiş. Yani düşündüğün kadar basit değil. Bunu 4 yıl önce yaptırmıştım. ''Kelime ve rakamlar için ne seçtim?'' dersin. ''Bu beni aşar.'' ''Pekala, kelimeyi Ağustos, rakamları ise 1914 seçmiştim. Anlarsın ya?'' Amerikalı'nın yüzü şaşkınlık dolu bir hayranlıkla parladı. ''Vay, işte bu çok akıllıca. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamıştın.'' demek. ''Evet, bazılarımız tarihi daha o zamandan tahmin etmiştik. İşte zaman geldi ve ben de yarın gidiyorum buradan.'' ''Sanırım benim için de bir şeyler ayarlaman gerekecek.'' Bir başıma bu lanet ülkede kalacak değilim. Benim gördüğüm kadarıyla John Bull bir hafta içinde yerlerde sürünüyor olacak. Onu anakaradan seyretmeyi yeğlerim doğrusu. Fakat sen Amerikan vatandaşı değil miydin? Ee, Jack James da Amerikan vatandaşıydı. Ama şimdi Portland'da gününü gün ediyor. İngiliz bir aynasıza Amerikalı olduğunu söylemek aramızdaki buzları çözmeye yetmez. Burada İngiliz kanunları geçerlidir, ders sana. Bu arada bayım, Jack James dedim de, adamlarını korumak için pek bir şey yaptığın yok galiba. Ne demek istiyorsun? diye sordu Van Bork sertçe. Ee, sen onların işverenisin. Yalan mı? Onların güvenliğinden de sen sorumlusun. Oysa başları derde girdiğinde birine olsun yardım ettin mi hiç? Mesela James'in. James'in kendi hatasıydı o. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. İş için fazlasıyla inatçıydı. James gerizekalının tekiydi. Bu konuda hemfikiriz. Peki Hoss için ne diyeceksin? O da zırdeliydi. Şey evet sonlara doğru kafası biraz karışmış gibiydi. İnsan her an aynasızları peşine takabilecek kişilerle sabahtan akşama kadar çalışmak zorunda kalınca oynatabiliyor tabii. Fakat bir de şu Steiner konusu var şimdi. Vanborg şiddetle sarsılırken kızarmış yüzü bembeyaz kesildi. Steiner'a ne olmuş? Onu yakaladılar işte. Dün gece dükkanına baskın yapmışlar ve artık kendi de kağıtları da Portsmouth hapishanesinde. Sen gidiyorsun ama o zavallı adam o burada cezasını çekecek. İdam edilmezse şanslı. ''İşte ben de bu yüzden seninle birlikte anakaraya geçmek istiyorum.'' Vanborg güçlü, kendine hakim olmayı bilen bir adamdı. Ama yine de bu haberin onu nedenle sarsmış olduğu açıkça görülüyordu. ''Steiner'ı nasıl buldular?'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Şimdiye kadar aldığımız en ağır darbe bu.'' ''Az daha beteri de olacaktı. Açıkçası benim de peşimde olduklarına inanıyorum.'' ''Şaka yapıyorsun değil mi?'' ''Tabii ki ciddiyim. Fratton'daki pansiyonum olacak kadın bir takım sorular sorup duruyormuş.'' Onları duyduğumda artık toz olma zamanının geldiğini anladım. Ama benim öğrenmek istediğim şey aynasızların bunları nereden öğrendikleri. Steiner seninle çalışmaya başladığımdan beri kaybettiğin beşinci adam ve buradan hemen gitmezsem altıncısının kim olacağını gayet iyi biliyorum. Buna ne diyorsun? Adamlarının bu şekilde yakalandıklarını görmek seni utandırmıyor mu? Van Bork'un yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersin? ''Bazı şeyleri yapmaya cüret etmesem senin için çalışmazdım. Ama ne düşündüğümü açık açık söyleyeyim. Siz Alman politikacıların işini tamamlamış bir casusun susturulduğunu görmeye hiç de üzülmediğinizi duymuştum.'' Van Bork hızla ayağa fırladı. ''Ciddi ciddi kendi ajanlarımı ele verdiğimi mi ima etmeye çalışıyorsun?'' ''Öyle bir şey söyleyemem ama bir yerde bir muhbir var ve kim olduğunu bulmak senin işin.'' Her neyse ben işimi şansa bırakmayacağım. Küçük Hollanda'ya doğru yollanacağım. Üstelik ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Van Bork öfkesini bastırmayı başarıyordu. Birlikte o kadar uzun süredir çalışıyoruz ki bu zafer saatinde tartışmaya gerek duymuyorum dedi. Harika bir iş çıkardın ve gerektiğinde de riske atılmaktan çekinmedin. Bunu unutacak değilim. Hollanda'ya git tabii. Rotterdam'dan gemiyle New York'a da gidebilirsin. Bu bir hafta dahilinde ondan başka hiçbir yol güvenli olmayacaktır zaten. Şimdi şu belgeleri alıp diğer kağıtlarla birlikte valizime koyayım. Amerikalı küçük paket elinde sallıyorduysa da diğer adama vermeye niyetli görünmüyordu. Mangır ne olacak? diye sordu. Ne ne olacak? diye sordu Alman. Para ediyorum. Ödülüm. 500 sterlinim. Topçu olarak adamın son anda pislik yapacağı tuttu ve ona fazladan bir 100 dolar vermeseydim işler biraz karışabilirdi. Ben karışmam dedi ve bu konuda da ciddiydi. Neyse ki bir yüzlük işi halletti ama bu bana toplamda 200 sterline patladı. Yani ödülümü almadan sana bunu vereceğimi sanmıyorum. Von Borg acıyla gülümsedi. Onuruma pek yüksek bir değer biçmediğinizi görebiliyorum dedi. Kitabı vermeden önce parayı istiyorsun. Eee şey bayım iş iştir. Pekala nasıl istersen. Masaya oturup bir çek yazdıktan sonra defterinden ayırdı. Ama yine de arkadaşını hemen uzatmadı. Evet bay Aldamot ikimiz de aynı durumdayız. Dedi. Bana güvenmediğine göre ben de sana güvenmek için bir neden göremiyorum anlıyor musun? Diye ekledi. Omzunun üzerinden Amerikalı'ya bakarak çek masanın üzerinde parayı sana vermeden paketi inceleme hakkımı kullanmak istiyorum. Amerikalı tek kelime etmeden paketi uzattı. Von Borg etrafına sarılmış ipi ve iki kat kağıdı hızla çözdü. Ardından sessiz bir şaşkınlık içinde önündeki küçük mavi kitaba baka kaldı. Kapağın üzerinde yaldızlı harflerle arı yetiştiriciliği yazılıydı. Büyük casus bu alakasız başlığa ancak bir saniye kadar bakabildi. Hemen ardından ensesinde hissettiği çelikten bir el, yüzüne kloroformlu bir sünger bastırdı. ''Bir kadeh daha alır mıydım Watson?'' dedi Bay Sherlock Holmes, ''Emperyal tokay şişesini uzatarak.'' Masadaki yapılı şoför istekli bir şekilde şarap bardağını uzattı. ''Güzel bir şarap Holmes.'' ''Olağanüstü bir şarap Watson.'' Koltukta yatmakta olan dostumuz, Franz Joseph'in Chambran Sarayı'ndaki özel mahzeninden geldiğini söylemişti. Acaba pencereyi açmanı isteyebilir miyim? Kloroform buharı kesinlikle tadı bozuyor. Kasanın kapısı açıktı ve önünde durmakta olan Holmes, dosya üzerine dosya çıkarıyor, her birini hızla gözden geçiriyor, sonra da onları nazik bir şekilde von Borkun valizine yerleştiriyordu. Alman casus ise ayakları ve elleri bağlı bir halde koltuğun üzerinde horuldayarak uyuyordu. ''Acelemiz yok Watson. Kimse işimizi yarıda kesecek değil. Zili çalar mısın lütfen? Evde yaşlı Marta dışında kimse yok ve o da üzerine düşen görevi büyük bir başarıyla tamamladı. Vakayı ilk kabul ettiğimde sokmuştum onu buraya. Ah Marta, her şeyin yolunda olduğunu duymak seni sevindirecektir.'' Sevimli yaşlı bayan kapıda belirdi. Gülümseyerek Holmes'e selam verdikten sonra koltuğun üzerindeki adama endişeyle baktı. ''Bir şey yok Marta, ona zarar vermedik.'' ''Bunu duyduğuma sevindim Bay Holmes. Her şeye rağmen iyi bir patrondu.'' Dün eşiyle birlikte benim de Almanya'ya gitmemi istiyordu aslında ama bu sizin planlarınıza pek uymazdı değil mi? Hayır kesinlikle uymazdı Marta. Sen burada kaldığın sürece içim hep rahattı. Bu geceki işaretini bayağı bir bekledik. Orta elçi buradaydı efendim. Biliyorum arabası yanımızdan geçti. Bir ara hiç gitmeyecek sandım. Onunla burada karşılaşmanın planlarınıza uygun düşmeyeceğini biliyordum. Çok haklısın. Neyse, ışığınızın söndüğünü görüp de meydanın boş olduğunu anlayana kadar topu topu yarım saat kadar beklemişizdir herhalde. Yarın Londra'da tam ifadeni verebilirsin Marta, Clarice Oteli'nde. Olur efendim. Buradan ayrılmak için her şeyinizin hazır olduğundan eminim. Evet efendim, Bay Von Borg bugün 7 tane mektup attı. Her zamanki gibi adresleri aldım. Çok iyi Marta, yarın onları da hallederim. İyi geceler. Bu kağıtlar, diye devam etti Holmes, yaşlı bayan yanımızdan ayrıldıktan sonra. Aslında fazla bir değer taşımıyor. Çünkü içerdikleri bilgiler pek tabii ki Alman hükümetine uzun zaman önce gönderildi. Buradakiler kolay yoldan ülkeden ayrılamayacak orijinallerdir. Hiçbir işe yaramazlar yani öyle mi? Ben olsam o kadar da ileri gitmezdim. En azından halkımıza nelerin bilinip nelerin bilinmediğini gösterecektir. Bu belgelerin birçoğunun benim vasıtamla buraya geldiğini de söyleyebilirim. Kesinlikle güvenilmez olduklarını belirtmeme gerek yoktur herhalde. Bir Alman kruvazörünün benim özel olarak tasarladığım mayın tarlasının ortasına daldığını görmek, yaşlılık yıllarımda beni pek neşelendirecektir doğrusu. Ama sen Watson. İşini bırakıp eski dostunun omuzlarını sıvazladı. Daha yüzünü bile doğru dürüst görmedim. Yıllar seni nasıl yıpratmış, bir bakayım. Yok canım, her zamanki tasasız delikanlısın hala. Kendimi 20 yıl gençleşmiş hissediyorum. Arabamı da getirip seninle Harwich'te buluşmamı söyleyen telgrafın beni ne kadar sevindirdi bilemezsin. Ya sen Holmes... Sen neredeyse hiç değişmemişsin. Şu korkunç keçi sakalını saymazsak tabi. İnsanın ülkesi için yaptığı fedakarlıklardır bunlar. Diye cevap verdi Holmes sakallarını çekiştirerek. Yarın korkunç bir anıdan başka bir şey olmayacak tabi. Saçlarımı kestirip ufak tefek başka bazı değişiklikler yapmış bir halde Clare işte ortaya çıktığım zaman bu Amerikalı adam bu arada kusura bakma Watson aksanım geçici olarak bozulmuş olabilir olmadan önceki halime dönmüş olacağım. Fakat sen emekli olmuştun. South Downs'da küçük bir çiftlikte arıların ve kitaplarının arasında yalnız bir hayat sürdüğünü duymuştuk. Çok doğru. Boş zamanlarımın meyvesi de bu. Son yıllarımın başyapıtı. Masanın üzerindeki kitabı kaldırıp bütün başlığı yüksek sesle okudu. Arı yetiştiriciliği ve kraliçe arının tecrüeti üzerine bir inceleme. Tek başıma yazdım bunu. Uykusuz gecelerin ve bir zamanlar Londra'nın suçlularına nasıl yaptıysam o küçük arı işçilerini de o şekilde gözlemlemekle geçen günlerin meyvesidir bu. Peki ama yeniden çalışmaya başlaman nasıl oldu? Ah bu bazen beni de hayretler içinde bırakan bir konu. Dışişleri Bakanı tek başına gelmiş olsaydı ona karşı durabilirdim belki. Ama mütevazi evime bizzat Sayın Başbakan gelince işler değişti. Gerçek şu ki Watson koltuğun üzerinde yatan şu beyefendi bizimkilere göre fazla iyiydi. Öyle ki adam başlı başına bir fenomen. İşler ters gidiyordu ama kimse sebebini anlayamıyordu. Bazı casuslardan şüphelenildi hatta bazıları yakalandı da yine de çok kuvvetli, merkezi bir gizli gücün varlığına dair kanıtlar vardı. Bunu ortaya çıkarmak bir zorunluluktu. Vakayı üstlenmem için bana baskı yaptılar. İki yılıma mal oldu ama heyecandan yoksun bir zaman olduğunu söyleyemem. İşe Chicago'da başlayıp Buffalo'daki İrlandalı bir gizli örgütten mezun olduktan sonra Skip Bari'ndeki bir polis teşkilatının başına ciddi sorunlar açtığımı ve böylece Van emrinde çalışan bir casusun dikkatini çekmeyi başararak Von Borg'a tavsiye edildiğimi söylersem işin ne kadar karmaşık olduğunu anlayabilirsin. O günden beri Von Borg güveniyle beni şereflendirdi. Bu her ne kadar planlarının birçoğunun suya düşmesini ve en iyi casuslarının beşinin tutuklanmasını engelleyemediyse de onları izledim. Olgunlaştıkça kopardım onları dallarından. Evet bayım umarım daha iyisinizdir. Holmes'ün son cümlesi Von Borg'un kendisine yöneltilmişti. Adam derin derin esneyip gözlerini bol bol kapıştırdıktan sonra sessizce yatıp Holmes'un açıklamalarını dinlemişti. Birden Almanca ağır bir şekilde sövmeye başladı yüksek sesle. Tutsağı küfür edip lanetler yağdırırken Holmes belgeleri inceleme işine döndü tekrar. Pek melodik olmasa da en geniş kapsamlı dillerden biridir Almanca diye belirtti Holmes. bir bitap düşüp susunca vay vay diye ekledi kutuya koymadan önce kopyalardan birinin kenarını dikkatlice incelemişti. Bu, başka bir kuşu daha kafese sokmaya yetecektir. Uzun zamandan beri gözüm üzerindeydi ama şu veznedarın da bir hain olduğunu bilmiyordum doğrusu. Bay Von Borg, verecek çok hesabınız var. Tutsak büyük bir güçlükle koltukta doğrulmuş, onu yakalamış olan kişiye şaşkınlıkla karışık bir nefretle baka kalmıştı. Seninle ödeyeceğiz Altamont, dedi kelimelerin üzerine basa basa konuşarak. Hayatım boyunca uğraşmak zorunda kalsam da sana bunu ödeteceğim. ''Aa o eski şarkı'' dedi Holmes. Geçip giden yıllarda kim bilir kaç defa duymuşumdur bunu. Artık aramızda olmayan zavallı Profesör Moriarty'nin en sevdiği şarkıydı. Albay Sebastian Moran da onu ezbere bilenlerdendir. Oysa gördüğün gibi ben hala yaşıyor ve South Davos'ta arı yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum. ''Lanet olsun sana aşağılık hain'' diye bağırdı Alman. Öfkeli gözleri öldürme isteğiyle parıldarken kayışlardan kurtulmaya çalışarak. ''Hayır hayır o kadar da kötü değil'' dedi Holmes gülümseyerek. Aksanımın da size anlatacağı gibi Chicagolu Bay Altamont gerçekten var olan biri değildi. Onu kullandım ama artık yok. O halde kimsin sen? Benim kim olduğum gerçekten de hiçbir önem taşımıyor. Ama madem ki ilgileniyorsunuz Bay von Borg, şu kadarını söyleyebilirim ki ailenizden tanıdığım ilk kişi siz değilsiniz. Geçmişte Almanya'da birçok iş yapmışımdır ve adım büyük bir ihtimalle size tanıdık gelecektir. Adını bilmek istiyorum dedi Alman bir homurtuyla. Kuzeniniz Heinrich Almanya elçisiyken Ayrin Adler'in Bohamya kralından ayrılmasına sebep olan kişi bendim. Annenizin ağabeyi olan kont Von und zu Grafenstein'ı Nihilist Klopman tarafından öldürülmekten kurtaran da bendim. Ayrıca Von Borg şaşkınlıkla doğruldu. Sadece tek bir adam olabilir bu diye haykırdı. Kesinlikle diye cevap verdi Holmes. Von Borg inleyerek tekrar koltuğuna gömüldü. Ve o bilgilerin çoğu da senden gelmişti dedi bitkinlikle. Neye yarar? Ne yaptım ben? Mahvoldum. Kesinlikle mahvoldum. Bilgilerin biraz güvenilmez oldukları doğru, dedi Holmes. Gözden geçirilmeleri gerek ama sizin fazla vaktiniz yok. Amiraliniz yeni silahların beklendiğinden biraz daha fazla olduğunu fark edecektir. Bir de kruvazörlerin birazcık daha hızlı olduklarını tabii. Von Borg dehşet içinde kendi boğazını sıkmaya başladı. Kuşkusuz zamanla başka birçok ayrıntı daha çıkacaktır ortaya. Ama sizde bir Almanda sık rastlamadığımız bir özellik var Bay Von Borg. Bir sporcusunuz ve pek çok insanı yenmiş biri olarak sizin, sonunda yenilme sırasının kendinize geldiğini anladığınız şu anda bana karşı olumsuz duygular beslemeyeceğinize inanıyorum. Sonuçta ülkeniz için elinizden geleni yaptınız. Ben de kendi ülkem için öyle. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Hem sonra, diye ekledi nezaketle, elini bağlı adamın omuzuna koyarak. Hiçbir özelliği olmayan, sıradan bir düşman tarafından tuzağa düşürülmüş olmaktan çok daha iyidir. Buradaki kağıtlar hazır Watson. Tutsağımız konusunda bana bir el verirsen hemen Londra'ya doğru yola koyulabiliriz. Von Bork'u taşımak hiç de kolay bir iş değildi. Çünkü güçlü ve gözü pek bir adamdı. Sonunda iki dost beraberce adamı kollarından tutarak daha birkaç saat önce diplomattan aldığı övgülerle gurur ve güven içinde adımlamış olduğu bahçe patikasından aşağı çok yavaş bir şekilde yürüttüler. Onu küçük arabanın arka koltuğuna tıkarlarken son bir kez karşı koydu. Sonra değerli valizi hemen yanındaki yerini aldı. Umarım koşullar elverdiğince rahatsınızdır dedi Holmes son ayarlamalar tamamlandığı zaman. Bir pro yakıp dudaklarınızın arasına yerleştirsem uygunsuz mu davranmış olurum? Fakat her türlü nezaket gösterisi tamamen boşunaydı bu öfkeli Alman için. Herhalde farkındasınızdır Bay Sherlock Holmes dedi. Hükümetiniz yaptıklarınız konusunda size destek verirse bu savaş sebebi olur. ''Ya sizin hükümetiniz ve buradaki sırlara ne diyorsun?'' dedi Holmes parmağıyla valize uzatarak. ''Siz özel bir şahıssınız. Benim için bir tutuklama emriniz yok. Bana yaptıklarınız tamamıyla yasa dışı. Kesinlikle affedilemez bir şey.'' ''Kesinlikle?'' dedi Holmes. ''Bir Alman vatandaşını kaçırmak ve özel kağıtlarını çalmak. Evet, durumunuzun farkındasınız en azından. Siz ve buradaki dostunuzun köyün içinden geçtiğimiz sırada imdat diye bağıracak olsam... Saygıdeğer beyefendi, öyle aptalca bir şey yapmaya kalkarsanız büyük bir ihtimalle isimleri fazla uzun olmayan köy hanlarımızın ikisine bir de sallanan Prusyalıyı eklemekten fazlasını yapamazsınız. İngiliz insanı sabırlıdır ama şu günlerde sinirleri biraz gerilmiş durumda. O yüzden en iyisi üzerine fazla gitmemek bence. Hayır von Borg, sessiz ve sakin bir şekilde bizimle birlikte Scotland Yard'a geleceksiniz. Orada dostunuz Baron von Herling'i arayıp Konsoloslukta sizin için ayırtmış olduğu suite'in hala hazır olup olmadığını sorabilirsiniz. Evet Watson, anladığım kadarıyla eski işine geri dönüyorsun. Sana Londra yolu gözüküyor. Ama benimle birlikte terasta otur bir süre çünkü bu sakin sakin sohbet etmek için hayatımızdaki son fırsat olabilir. İki dost birkaç dakika boyunca sohbet edip geçmişteki günlerini bir kez daha anarken tutsakları onu bağlayan kayışlarla mücadele ediyordu. Sonunda arabaya döndüklerinde Holmes, ayın aydınlatmış olduğu denizi gösterip kafasını düşünceli düşünceli salladı. ''Doğudan bir rüzgar geliyor Watson. Sanmıyorum Holmes, hava epey sıcak. Sevgili Watson, değişen bir çağda durağan bir noktasın sen. Ne dersen de, doğudan bir rüzgar yaklaşıyor. İngiltere'nin daha önce hiç görmediği türden bir rüzgar. Hava soğuk ve buruk olacak. Birçoğumuz onun karşısında direnemeyip yok olacağız.'' Ama nihayetinde Tanrı'nın kendi rüzgarıdır. Fırtına nihayet dindiğinde daha güzel, daha güçlü ve daha temiz bir ülke uzanıyor olacak güneşin altında. Motoru çalıştır Watson artık yola çıkmanın zamanı geldi. 500 sterlinlik bir çekim var. Hemen nakde çevirsek iyi olur yoksa hesap sahibi her an iptal ettirebilir.''